Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın Ömer Bey Günaydın, Günaydın. Can, hoş geldin hoş bulduk. Günaydın Ömer Evet Ali Bey bugün biraz da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 Şöyle geçtiğimiz hafta açısından belli başlıkları isterseniz vereyim. Geçen hafta Euro bölgesi bankaları için ortak bir denetim mekanizmasının kurulması, kurtarma fonlarının ülke tahvili satın satınlama ve bankalara doğrudan sermaye desteğinde bulunması nasıl yine benim de baskısıyla.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 dünya piyasa güldü yükseldi sonra e, Hollanda ve Finlandiya'nın muhatapı e, bu e, anlaşmanın hemen akabinde e, pek çok sorunlara işaret etti. E, bu e, geçen haftaların önemli şeyi de Almanya e, özellikle Avrupa'da e, çok ciddi bir eşitler eşikler aşılmıyor 2008'den beri devam eden. ABD'de ve tüm e, Avrupa saran e, krizi ilişkin e, defalarca liderler, e, ülke liderleri, e, Maliye Bakanları, Merkez Bankası Başkanları bir araya geliyor. Çok çeşitli paketler açıyorlar, e, kapatıyorlar. E, i̇şte bu e, zirvedeki anlaşma sonrasında e, faizler Avrupa'da özellikle Avrupa Merkez Bankası yapıyorlar. E, Mega partin neredeyse sıfıra çekti. Yani iş, bir türlü birlikte bollanşmasını sağlayarak eğitim işte, aktivitesinin atması için enden giden her şey en son minikte e, yapıldı. E, ama e, bir türlü e, yaraya merhem e, olmuyor. E, ya bu arada abi Amerika Birleşik Devletleri'ne ilişkin bir iki şey işte güven endekslerinde e, beklentilerin altında bir değer e, aldı.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 başvurusu alan bir kenti olmuş. Çünkü öyle bir inşaat yatırımına gitmiş ki bütçesinin iki katı büyüklüğünde. Ee, Halifonadaki ikinci şey Yunanistan Kurtarma Fonu şartlarının hafifletilmesini e, istedi biliyorsunuz 17 Haziran seçimleri ve bu kurtarma fonu şartlarını kabul ederek geldi. İngiltere'nin kamu borcu e, artmış. E, İngiliz ekonomisindeki daralma tahminlerin altında Yer almış Fahminin altında bir daralmayla Karşı karşıyalar Euro bölgesindeki işsizlik Rakamları 2 Temmuz itibariyle 60 durumda Euro bölgesinde toplam işsiz sayısı 17.560.000 kişi Büyüksek'in haberine göre. Yani aşağı ee, yukarı orta boy bir Avrupa'ya. Dört Ağır kişiden payı. biri ittirmiş İspanya'da mesela. Evet. Yani zaten İspanya'da Portekiz'deki e, yetiş, yani e, eğitim iş gücü e, Latin Amerika'ya gidiyor. Mühendisler, e, veterinerler, ziraat mühendisleri, elektronik mühendisleri ya Angola'da çalışıyor. Eski sömürgelerde e, Euro bölgesindeki işsizlik 14 aydır yükseliyor. Ondan sonra yani resesyon, ee, Aksa'ta da işte bunun içinde faizler falan düşürülüyor. Ee, bir taraftan da ee, mesela yine dünyada yolsuzluk haberlerine örnek ee, İlaç İmalatçısı GlaxoSmithKline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 yani buradan Buckley skandalına geçelim isterseniz Yani böyle bir gezinti Yani işler öyle e, iyi gitmiyor hem Avrupa'da Hem Amerika'da beklenmenin e, Düzelme beklenenin e, Çok altında gerçekleşiyor Ya da hiç gerçekleşmiyor Ama bir yandan da e, Bütün bu 2008'e doğru giden e, Süreçte e, işte bozuk düzen, e, Düzenin Trenet işte, içerisinde ürettiği e, yolsuzluklar e, içeriden insanların da takım itiraflarıyla e, büyük bir e, zenginlik kazanıyor. E, şimdi Buckley'si de gerçekten e, çok önemli bir Banka'yı Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'de e, faaliyet gösteriyor. E, ve e, çok ciddi bir skandalda da Buckley'si atmış e, durumunda ve üstelik yani e, devlet hükümet dev Banka yetkililerinin hem ekonomi yönetimiyle, Merkez Bankası ve diğer ekonomi yönetimleriyle e, birlikte e, bu e, dolandırıcılığı, bu yolsuzluğu e, kurtardıkları anlaşılıyor ve önümüzdeki günlerde özellikle bu faiz ayarlaması meselesini e, İngiltere Merkez Bankası ve ilgili bakanlıklar mevzindeki e, ilişkiler e, araştırılacak ve e, su yüzüne çıkarılmaya çalışılacak. Bu Libor ee, Libor denen şey bankalar arası faiz haddi midir? nedir? Evet, e, banka, Avrupa'daki e, Londra bankaları faiz oranı, yani evet. e, Avrupa'nın e, gösterge faizi diyelim. Yani dolayısıyla burada e, anlaşılan o ki e, bu faiz nerede olacağına ilişkin bank vizyonun işleriyle e, Merkez Bankası'nın ekonomi yönetimi arasında e, bir e, ortaklık kurulmuş e, banka lehine faiz e, ayarlamasının yapılması görüntüsü e, burada bir e, ciddi bir yolsuzluk noktası ki bunu Amerika Birleşik Devletleri ve şeyde e, daha önce bu ödemeli düzenlemeleri e, vakti yetkilileri bir e, anlaşma 450 milyon dolar para cezası e, ödemeyi kabul etmişlerdi. Ama hükümet e, her herhangi girişte Merkez Bankası yetkilisiyle e, bir birleşke olmaksızın bir operasyon olmaksızın yani yine bir senzen yapılan e, hatalar gibi görerek bu cezayı kabul etmişti. Ama gidişler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 Mesela büyük finans çevrelerinden içinden gelen e, şeyler oldu, yaklaşımlar oldu geçtiğimiz zaman. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde e, en büyük altı banka 200, 2002 yılından bu yana 207 ayrı cedaya çarptırılmış. Bunların toplam maliyeti de e, 47.8 milyar doları bulmuş. Bu da tabii devleti bulmuş. Bu bankaların tümü milyar doları bulmuş evet.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 Sayılabilecek halka içerisinde önemli bir etkinliğe ulaştı. Şimdi aslında çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Size. Mesela Goldman Sachs var. Evet. Başarının belaya girmesinde ve Goldman Sachs'ın e, 22 milyon para cezası verilmiş. E, ve e, Amerikan e, menkul kıymetler SEC var Goldman Sachs'a. E i̇şte içeride bütün e, ve bunlar yani 2008'den sonra olan olaylar. Evet yani, yani bir yıl bunu anlattık mıız 2008 büyük bir şey olmu 2008'den yani sonra. sonra tabii zaten ya. yani Altın Saçlısa bakın e, zaten e, bu e, Rolling Stone der popüler kültür dergisi derbisi Amerika Birleşik Devletlerin Altın e, Saçlı için insanlığın başına sarılmış vampir atopom benzetmesini evet. yapıyor o. ve e, hem İngilizcem hem Amerika Birleşik Devletler yani bir yandan kurulan düzen e, şey var yani ona göre bir düzen kurulmuş. İkincisi sürekli yolsuzluk üretiyor. Batıyorsun kurtarılıyorsa yolsuzluk üretiyor. İşin bir ben biraz Goldman ile ilişkin bir araştırma e, yaptım. 1929 krizinin sorumlusu da Goldman Sachs. Evet. Başlangıç ve e, yani Goldman Sachs'ın e, 1928 yılında kuruluyor zaten e, Goldman Sachs şirket ama bir de çok çok bir şekilde başka şirketleri katarak işte bugünküne benzer bir büyümeyle ve sonunda e, işin içinden vergi e, hissetenetleri e, sahipleri, vatandaşlarlar onlar e, gayet bir anda e, bu operasyondan e, sıyrılıyorlar e, yöneticiler ve yöneticilerin içerisinde kim var biliyor musunuz? Meşhur e, John Foster Dulles vardır ya evet. Soğuk Savaşı'nın kuramcısı artık yani Amerikan e, 1945 sonrası Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı uzun yıllar, neredeyse 70'lere kadar kardeşi de CIA'ya başkanıydı. Kardeşi de unutulman e, CIA'ya başkanıydı. E, Golden Stats'ın 29'de bu yolsuzluk sitenin içerisinde Dallas var. Hangisi? Alan'ın kardeşi mi? Kimdir? John Foster. Alan değil. John Foster Dallas. Evet. O e, avukatıymış. Evet. Golden Stats'ın şirketi kurduğu bir şirketi bu operasyonu yapan şirketinde ortağı ve istedari ve yöneticisiymiş. Ee, ve daha sonra da işte 45 sonrası dünyada bu soğuk savaş yine e, operasyonunun en önemli insanı kardeşli. Kardeşler'ın dağılması evet. Ee, ve pe peki bir, ben bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu çok muazzam yolsuzluklardan usulsüzlüklerden bahsediyoruz.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 Yani bunların hepsinin düzelebilmesi için bir ihtimal, umut olabilmesi için diyor Steglet. Muhakkak yargılanıp tutuklanmaları lazım. Halbuki ortada hiç böyle bir şey görmüyoruz. Yani İngiliz'de Barclay Barclays Bank'in yöneticisi biri istifa etti. O kadarla kaldı anladığım kadarıyla. Hatta etmeyeceğim demişti. Ondan sonra istifa etti. Evet. Baskılar sonucunda. Yani... E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 öyle bir finansal sistem var ki özellikle Türkiye'de Amerika Birleşikleri Batı piyasaları finansal organizasyonunu örnek gösterirdi Türkiye'nin ulemasının büyük bir ve medyası işte ama bunların deyimi unuttum ama kumdan kaleler oldukları tek tek nasıl yığıldı ama ona rağmen bu kumdan kalenin kale kurumunu şu ispatlanmasına karşın bu kadar içinden yolsuzluk üretmesine karşın herhangi bir şekilde e, bu sorumlular e, cezalandırılıyor adeta ödüllendiriliyor evet, Amerikan tersi, bankalarının abi. devlet şeyleri, sübansiyonları yapılıp ayakta e, kalmaları sağlandığı yıl bile yıllar boyunca bu jesyonlar bu kar payları ikramiyeler e, CEO'lara yöneticilere e, aklına devam etti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 bu kurulu sistemden e, ne mal alanlar ödüllendiriliyor hala ve e, temel bir paradigma değişikliği, oyun düzenine ilişkin bir değişiklik. Sikris sürekli vurguluyor. Evet. E, bir oyun düzeni değişikliği gerçekleşmiyor ve üstüne üstlük e, ödüllenen e, şirketler e, bu faaliyetlerini adeta e, aralıksız devam ediyorlar e, yolsuzluklarını ama tabi bu arada yani en azından e, Wall Street'in e, işgal edilmesine yönelik e, hareketin e, doğuşu e, ve bunlar direk şeye veriyorlar siz daha <gülüyor> izlediniz e, yani bu konudaki e, şirketleri yöneticileri piyasayı yani biz zaten buradaki e, var olan yapıyı, pisliklerini, yolsuzluklarını ortaya döke, döke Gidiyorlar. Yani kocaman bir sistemi tabii ki eleştiriyorlar ama birçok planda da bu tek meksevli golmen sakslar, baklaycılar, bonsütün içerisindeki bütün bu yirinleri e, ortaya döküdükçe gidiyorlar. Bir de e, şu anda e, bankacı yani içeriden artık bu yolsuzlukları açıklayan insanların sayısı gittikçe artmaya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 bu Morgan'lar, GP Morgan'lar vesaireler ve o krizde işte Dallas en büyük sorunlarından biri bırakın şey adam daha sonra Amerika'yı dünyanın yönetti ya soğuk savaşı yönetti evet. dolayısıyla öyle bir durumla karşı karşıyayız ki bakın bu Türkiye'de de kullanılmıştır Türkiye'de şu anda 1980-90-2001'e kadar kamu ve özel sektör bu içeri alınanlardan var mı tutuklu? Hayır yok. Yok. Hiç hepsi çıktı. Evet. Ama öğrenci harçlarını protesto eden çocuklar içeride. düşranın içeride. Bir yayın gazeteci içeride. Üçüncü sırada yüz dünyadaki be, gazeteci e, be, Belediye seçilmiş belediye başkanları, başkanları, milletvekilleri içeride. Yani belediye başkanları içeride. Şimdi Finans sektörü kadar yani bir ahtapot yani bir, bir, Türkiye'de bunu bir de medya ile iç içe bir yapısı söz konusuydu. Yani Türkiye'de yani 30 yıldır yakın bir süredir e, ülkedeki finans sektörünün yani 1980 Temmuz bankacılığından itibaren e, izleyen bir kişiyim. Gözlemleyen bir kişiyim. Bizde e, ki yaşanan e, gelişmeleri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 Suçluların güçlü olduğu bir dünyada da Türkiye değişiyoruz. Ee, finans sektörü de ile iletişim sektörü de birlikte. Yani bizim 1900 3'ten sonraki programlarımızda çok yer tuttu Türkiye Bankacılık evet. Sistemini hatırlarsınız. Ee, ve AK Parti iktidara gelme sürecinin taşları Türkiye'de finans, medya, buna enerji sektöründe katabilirsiniz. Buradaki yaşanan inanılmaz rezaletler, bürokratik, siyaset ve finans sektörü ilişkisinin yarattığı o girdap içerisinde yaşananları çok konuştuk. Ve o süreç pek çok siyasi parti tasfiye etti ama bankacıları öyle ve bürokratları sistemden sorumlu siyasetçilerden sadece siyaseten diskalifiye oldular. Burada Amerika Birleşik Devletleri gerçekten çok daha büyük hacimli şeyler yaşanıyor ve e, bugün yaşamlar en azından bankacılar arasında şöyle bir görüntü var onu da belirtelim. E, vaktimiz ne kadar kaldı onu takip edemedim ama evet. e, birkaç dakika daha var. Var birkaç dakikamız var evet. Şimdi mesela küçük bankalar e, bu büyüklerin kurtarılmasından büyük muhalefet ediyorlar. Ve Bostris'in ilişki hareketi burada akıllı bir iş yapıp bu Küçük Banka kişileriyle de ittifak kuruyor. Ee, i̇lk başta hiç kimselerle ittifak kurmuyorlardı biliyorsunuz böyle e, ne bileyim şimdi genç e, e, hareketleriyle ittifak kuruyorlar. Başka mağdurlarla da ittifak kuru, kuruyorlar. Ee, şimdi diyor ki Küçük Banka'lar şu şeyi ortadan kaldıralım ee, yaklaşımı bu Türkiye'de de oldu.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 ee, şi şey, çay partisiyle temas ediyorlar işte bazıları e, e, vos işgallet hareketiyle şey yani aslında e, ne kadar susturulmasına karşısın kişi ilişkiler başka alanlarda olduğu y ittifaklar zemini de yükseliyor ama tabii ki o kadar egemen bir voslik e, yapısı var ki bütün e, kongreyi senatoyu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 Ee, ve piçersuzca e, devam devam Amerikan halkı içerisinde herhalde e, kabul etmeyen kesin ittifaklarını e, geliştirerek ve dünyada da aslında yani yeni bir finansal düzen kurulmadan yeni bir e, reel sektörde kopmuş bu ilişki düzenlenmeden kapitalizme bir yol vermek. Ee, pek mümkün de çıkmıyor. Evet, yani, yani. şeyimize bakarsak, oho yani çok atılan bir e, şey halinde her gün e, yayınlar yapılıyor e, Ama e, açıkçası bu taraf sorgulanmadan, bu düzen değiştirilmeden ki yani düzenleyici otoritelerin kusurları e, her zaman Amerika'da işe gösterirdi Düzenleyici otoriteler işte kapterizmi böyle falan. Şimdi ne bilsin ee, bu bir taraftan da şey de olmuyor tabii. Yani yıllar boyunca üniversiteler, anlı, üniversiteler Harvard'lar, bilinenler bu biçimde bir iktisadın eleman sosyolojik eleştirel bakmadılar. Şimdi onlar da zor durumdalar. Arabesk gibi 1990'ların ya da kendisiyle Türkiye'de ilk proteste yapmıştım 1998 olması lazım. Ee, o zaman Nobel almamıştı O fakolgi'ye gelmişti çağır, şey yapmıştı. E, o zaman da Dünya Bankası Başaklanımcısı'ydı. E, hep vurgusu e, oyunun kurallarının değişmesi lazımdı e, diyordu. Hala oyunun kurallarının ilişkin çok ciddi bir değişiklik olmadı. Bu anlattığımız, kısaca anlatmaya çalıştığımız ama tarihsel olarak yani Dolman Saks'ın tarihine baktığımızda 29'da karşımıza çıkıyor. Hep çok kereler karşımıza çıkıyor. Ben de evet, o, olarak şunun şeyini yaşamışındır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 Başkasının sözü haber yapılmaz. Onun için böyle bir düzen içerisinden biz e, bu süreci iyi yaşayan ülkelerden değiliz ama hacmi daha küçük. Ama Türkiye'de maliyeti e, çok yüksek oldu. Hala e, sizin e, siz, ben, Can, Mert, annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz o dediği elektrik su, telefon patrolarında Yahya Murat Demirel, Cavit Çağlar, e, Bilmem, Kamuran Çörtü'yün e, şeyleri ne diyoruz? Açtığı yaraların nedenlerini de diyoruz e, tüketim yaparken, herhangi bir şey alırken Dolayısıyla bunlar e, da Türkiye'de çok çabuk unutuluyor. Evet yani, yani üzerinden e, bitirirken e, bir de şeyi de belki hatırlamakta yarar var. Yani Stiglitz'in Nobel ödülü almasında önemli rolü olan bu işte bilgi eşit eşit bilgiye sahip evet. olma meselesi. E, asıl bu biraz önce de bilgi söyleyeyim. De,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 Yöneticiler de büyük para sahipleri birlikte muhteşem bir sadet hangi bu borsa başkanı Chicago borsa başkanı dolandırdı biliyorsunuz o bir tek içeride bildiğim kadarıyla geldov muydu? Meldof hatırlamıyorum ama o... evet yani bir tek ama o da Amerika'nın büyük para sahiplerinin de dolandırdığı için dünyanın Chicago borsası yani. başkanıydı? Oy. Hala bildiğim kadarıyla belki çıkmıştır şeyiyle ile bazı ama. Ee, o içeride yani biz dünyada bankacılık yolsuzluğu milyarlarca yolsuzluk üreten milyarlarca vergi e, mükellefinin parasını hiç eden insanlar korunur. Evet. Ee, gezegen aslında yani bunların elinde. Yağmalanıyor evet. Peki. Yağmalanıyor yani. Bitirmek durumundayız. Çok teşekkürler Öğle Bey görüşürüz. Hoşçakalın iyi yayınlar. Hoşçakalın.